Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselam ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve bad. Kardeşlerim, bugün ben hem erkeklerin olduğu hem de bayanların olduğu gruba işare maksatlı bir şeyler yazdım. Vaktimizi değerlendirebileceğimizi düşündüğümüz teklifler getirdim. Ve kardeşler olarak sizlerden de bunun dışında teklifiniz varsa bu teklifi yazmanızı istedim. Ancak üzülerek söylüyorum ki gördüğüm kadarıyla Müslüman kardeşlerimiz bu koronavirüs haberlerinden oldukça etkilenmiş durumdalar. Bununla şunu kastetmiyorum. Koronavirüs yoktur veya çok basit bir şeydir veya olsa da olur olmasa da olur. Bu benzer bir şeyler söylemiyorum. Söylemek istemiyorum. Böyle bir şey de düşünmüyorum zaten. Ancak düşündüğüm şey yafınıza sığınarak akıl vermek gibi değilsin bu husus hakkındaki fikirlerinizi edindim. bu hususta kendi fikirlerimi de sizinle paylaşmak istiyorum eğer kabul ederseniz ne kabul etmezseniz kemati şahın dilediğiniz gibi davranabilirsiniz ancak elimizden geldiğince bu husus hakkında da diğer tüm mevzularda olduğu gibi elimizdeki naslar çerçevesinde hareket etme gayreti içerisinde olmamız gerektiğini düşünüyorum Şahsen bu koronavirüs haberlerinin hangi boyutlarda olduğunun farkında değildim. Ta ki bundan önceki iki gün yani çarşamba günü ve perşembe gününü memleketimde geçirdiğim döneme kadar. Babamın rahatsızlığı sebebiyle Allah üzeri zahmet başlasın. Memleketime gitmek durumunda kaldım. İster istemez şuna vakıf oldum. Televizyonlar sabahtan akşama akşamdan gece yarısına kadar gece yarısına sonrasını bilmiyorum çünkü takip etmedim. Hep koronavirüs ile ilgili haberlerle dolu. Hangi ülkede ne kadar bulaştı, ne kadar öldü, ne kadar hayatı virüs olumsuz etkiledi, nasıl bir korkunç durumla hem haliz beraberiz sabahtan akşama kadar neredeyse haber kanalları veya tartışma kanalları veya buna benzer böyle insanların bilgi etmek maksadıyla Bakındı, kanallar Hep bu konular işliyor. İstisnasız. Şimdi kardeşlerim az önce söylediğim söze tekrar döneyim. Koronavirüs yoktur demiyorum. Koronavirüs var. Bir hakikat. Ama bu dünyada ilk olan bir şey değil. Allah bilir ya son olacak bir şey de değil. Bundan önce bundan çok daha azalı salgın hastalıklarla insanlık karşılaştı. Bundan sonra da belki çok çok daha azalı şeylerle karşılaşacak. Ben şahsen bu koronavirüs haberlerinin özellikle büyütüldüğü bir panik havası oluşturmak, insanları paniğe sürüklemek ve dalgalı bir ortam oluşturmak için yapılmış şeyler olduğuna inanıyorum. Koronavirüsün varlığıyla bu virüsün belli yaş grubu ve belli rahatsızlığı olan insanlarda daha fazla etkide bulunduğunun haberlerinin doğru olduğuna inanarak. Bunu sırala söylüyorum ki cümlenin genelinden değil de özel bir kısmından yanlış bir bilgi kapmak veya bu adam şöyle düşünüyor diye genel bir kanıya varılmamasını özellikle istirham ediyorum. E tabi ki insanların kendi fikirleri var, görüşleri var, değer yargıları var. Kabul edenler olacaktır, etmeyenler olacaktır. Ancak ben koronavirüse şöyle bakıyorum kardeşler. Koronavirüsün musibetine şöyle bakıyorum. Bu her ne kadar birilerinin dünyaya tapınanların Ortaya attığı bir fitne ise de bu fitne ile bazılarını cezalandırmak, bazı sermaye sahiplerinden sermaye yap, kendi mülklerine geçirmek ve dünyayı kendi istedikleri şekilde bir dizayn yoluna gitmeyi isteyen insanların ve grupların bir tuzağa olduğuna inanıyorum. Bir virüsle, bir hastalıkla ve bu hastalıktan kaynaklı ölümlerle istediklerini ele geçiremeyeceklerinden mütevellit. İnsanların paniğe kapılmasını istediklerini ve bunun içinde basını yayını azami noktada kullandıklarını düşünüyorum. Dolayısıyla normal, sıradan hatta bazı rahatsızlıkların daha da altında, daha da düğününde bir rahatsızlık olmasına rağmen basın yoluyla preyde ve gösterme özelliklerini kullanarak bu mevzuyu çok büyüttüklerini insanların paniğe kapılmalarıyla, evlerine kapanmalarıyla, ekonomik dalgalanmalar oluşmasıyla kendi amaçlarına ulaşmaya çalıştıklarını ve ulaştıklarını düşünüyorum. Koronavirüs hakkındaki inancım bu. Bunun tabii ki inancımız gereği Allah Azze ve Celle'nin dilemesinin dışında olmadığına inanıyorum. Çünkü Allah Azze ve Celle ne dilerse o olur. İnsanların planları, istekleri arzuları Allah'ın dilemesine muvaffuk olduğu sürece bu huku bulur. Muvaffuk olmadığı sürece huku bulmaz. Hiçbir de onu huku bulduramaz. Yani Allahü Teala bu şekilde dünyayı fitneye bulamaya çalışan bu insanların bu isteklerine müsaade ettiği için bu virüs insanlığı şu an kasıp kavuruyor ve basın yayın elinde olan insanların isteğine uygun olarak da bütün dünya sanki dünyanın en büyük ve tek değerde buymuş başka dert başka büyük sorunu yokmuş gibi bunu büyütmelerine yol açan bir panik havasına sokuluyor, girdiriliyor insanlar. Bunu hissettim. Umarım yanlış hissetmişimdir. Ben bu hususta bu virüsün tehlikesi, bulaşma yolları, göz önünde bulundularak tedbir alınması, tedbir alınarak Allah'a tevekkül edilmesi kanaatindeyim. Bunu da bundan önceki paylaşımlarımda sizlere duyurmaya çalışmıştım. Bunun dolayı da Allah Azze ve Celle'ye yönelmek, kulluğumuzu ihmal etmemek gerektiğini, çünkü bu ve buna benzer umumi musibetlerin insanların çoğunu veya toplumların çoğunu veya toplumun genelini etkileyen umumi genel musibetlerin sebepsiz yere insanlığa gönderilmediğini tarih boyunca yaşadığımız, gördüğümüz, edindiğimiz bilgiler, tecrübeler çerçevesinde böyle olduğunu. Dolayısıyla bu tip büyük musibetlerin insanların Allah'a karşı kulluğunu ihmal edip Rabbimiz Tebareke ve Teala'nın haklarını ihlal edip dolayısıyla yaratılış gayelerine aykırı davranmalarından mütevellit olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden kulluğumuzu ihmal etmememiz gerektiğini hatırlatmıştım. Yani panik yapmayacağız, tedbirimizi alacağız, yani bununla beraber ihmal ettiğimiz kulluğumuza yöneleceğiz, dua edeceğiz. Rabbimiz Tebari ve Teala'dan bizlere rızasına uygun bir hayat yaşamayı nasip etmesini isteyeceğiz. Bununla beraber Kur'an'da ve sahih sünnette gelen tedbirler ki bahsettiğim şeyler de bunların içerisinde. Bu tedbirler nelerse bunlara yönelik Allah Azze ve Celle'ye tevekkül etmemiz gerektiğine kanaatim var. Sokakta bir virüs var da kapıdan dışarı çıkanların hepsinin üstüne atlamıyor. Velev ki bu virüs insanlara bulaşsa bile her insan bu virüsten ölmüyor. Veya sakat kalmıyor. Veya günlerce yapmak istediklerinden mahrum kalmıyor. Bilakis bu virüsü insanlar kaptıkları zaman veya bu virüs insanlara bulaştığı zaman insan hayatına devam edecek. Sadece Allahü Teala'nın vefatını dilediği, ecelin tamamladığı kullar bu virüs sebebiyle ölecekler, geri kalanlar ve bundan önceki virüslerde olduğu gibi hayatlarına devam edecekler. Tabii ki kısım etkilenecekler, rahatsızlık duyacaklar, özgürlüklerinden alıkonulacaklar, rahatları kaçacak, tedavi süreçleri boyunca haliyle ama çok normal, olan şeyler. Umarım Allah Azze ve Celle dilime bir açıklık getirir ve meramımı iyi anlatırım. Çünkü yanlış anlaşılmaya ve hadi oradan deyip de kesirip batılmaya müsait bir durumun içerisindeyiz. Özellikle bu iki gün boyunca televizyona bakmak zorunda kaldığım, televizyonda hemhal olduğum iki gün boyunca gördüğüm, edindiğim izlenimler bunlar. Bu sebeple kardeşlerime şunu nasihat ediyorum. Acizane, dileyen alır, dileyen almaz. Bu süre içerisinde ortamı iyice sakinleşinceye, sükunete kavuşuncaya kadar televizyondan olabildiğince uzak durmanızı tavsiye ediyorum. Sadece bu panik havasına, panik dalgasına kapılmamak için. Çünkü bu dalga içine giren kimseyi yutuyor ve insan sanki başka bir derdi yokmuş, başka bir sorun yokmuş da tek bir sorun buymuş gibi o dalganın içerisine kapılıyor. Ki bu büyük fitne planının bir parçası. O fitne planının içerisine dahil olmuş oluyoruz diye düşünüyorum. E, olabildiğince televizyondan özellikle de televizyondaki bu virüsle alakalı haberlerden tartışmalardan, bilgilendirme ortamlarından uzak durması gerektiğini düşünüyorum. Devletimizin bu ustaki yaptığı e, ikazların panik havası oluşturmadan tedbirler anlarak ama aşırıya da gitmeden, abartmadan bu ortamı, bu panik havasını dağıtmayı istediğine şahit oluyorum. Bunu da yerinde buluyorum. İşin doğrusu ama şunun bilincinde olmak lazım diye düşünüyorum. Bu virüs hayatımıza girmeden önce imtihan olduğumuz gibi yani Allahu Teala her halimizde bize bakıp bizim ne tür ameller işlediğimizi, ne tür inançlara yöneldiğimizi, ne tür ahlakla ahlaklandığımızı, ne tür muamelatla muamelenat yaptığımızı varlıklara karşı imtihan ettiği gibi bu virüsle de bizi imtihan ediyor. Böyle bir virüsle kullar nasıl tavır takınıyorlar? Neye inanıyorlar? Kime ve neye tevekkül ediyorlar, neyin peşinden gidiyorlar, neyin peşinden gitmeleri gereken onu terk ediyorlar, neyi ihmal ediyorlar buna bakıyor Allah Azze ve Celle. Sizden istirham, bu hususta imtihan olduğumuz düşüncesinden sıyırmayasınız. Bu usta daha fazla şeyler söylemek istemiyorum çünkü korkunç bir algı oluşmuş durumda zaten kafamızı dışarı çıkartırsak hemen bu virüs yakamıza yapışacak ve bizi doğru kabire götürecek veya süründürecek veya 14 günlük o e, mahrumiyet hayatına bizi sürükleyecek diye bir korku endişe var gördüğüm kadarıyla insanlardan oldukça fazla bu virüse müptela olanlar var ve bu müptelalıktan tedaviyle veya beslenmeye dikkat ederek Temizliğe dikkat ederek, dinlenmeye dikkat ederek kolay bu virüsü atlatıp hayatına kaldırdan devam eden insanlar var. Eğer bir virüs bulaşacaksa bu kısımdan olmanızı ve çabucak bu hastalıktan kurtulan kimselerden olmanızı temenni ediyorum. Tabii ki temennimiz bu virüste hem hal olmamak. Bu virüsle baş başa kalmamak, bu virüsten kurtulmak için sizlere acizane pişer i şeriften birkaç nasıl hatırlatmak istiyorum. Eğer müsaade ederseniz bana. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Osman bin Affan radiyallahu aleyhi gelen bir hadis-i şerifte Ebu Davud, İbn-i Maci, Ahmet ve Tirmize rivat eden bir hadiste şöyle söylüyor. Herhangi bir kul günün sabahında ve gecenin akşamında sabahlayınca ve akşamlayınca üç defa şunu söylerse hiçbir şey ona zarar veremez. Hadis-i şerif. Günün başlangıcında ve akşamın başlangıcında şu zikri söyleyen kimseye hiçbir şey ama yani bu hiçbir şeyin içerisinde tahmin ettiğiniz gibi koronavirüs ve onun dışındaki her türlü musibet bela, dert de vardır. O zikir nedir? Üç defa söylenecek. Sabahleyin, ve akşamleyin. Bismillahirrahmanirrahim. la yedurru ma asmihi şeyun fil arda ve la fil semai ve huw semiul alim. Yani yerdeki ve gökteki hiçbir şeyin ismiyle beraber zaray veremediği Allah'ın adıyla la güne. Veya akşama başlarım. O iştendir, bilendir. Zikrini üçer sefer sabahleyin ve akşamleyin yapan kimseye hiçbir şey zarar veremez. İsterseniz bir daha hatırlatalım. Bismillahir lezi la yedurru me asmihi şey'un fil erdi ve la fis semai ve huvas semia un alim. Hadi sumarasına söyleyeyim. Kitaptan bakmak isteyen kardeşlerimiz baksınlar. Ebu Davud 5088 Tirmizi 3610 Ebni Mace 3869 Ahmet bin Hanbel 446 no'lu hadis. Bu birincisiydi. İkinci hadisimiz şu uygulanabilecek ikinci hadisimiz: Kim sabah ve akşam namazlarını kılınca oturuşunu bozmadan ve kalkıp gitmeden önce 10 defa la ilahe illallah rahdehu la şerike lehu Lehul mülk ve lehül hamd yuhyi ve yumitu ve huve ala kulli şeyin derse Allah azze ve celle bu sözlerin her birisine karşılık on iyilik yazar, on kötülüğü siler, onun derecesini 10 on derece yükseltir, arttırır. Bu sözler onun bütün musibetlerden koruyucusu olur. burayı bir daha tekrar edeyim. E bu sözler yani la ilahe illallah vahdehu la şerike lehü ve ve ve ala sözlerini on defa sabah ve akşam namazları kalınca oturuşu bozmadan kalkıp gitmeden önce söylendiğinde bu sözler onun bütün musibetlerden koruyucu solur ve devam ediyor hadis melun kovulmuş şeytana karşı da onu muhafaza eder <gülüyor> o kimse şirkten başka hiçbir günahından sorguya çekilmez. Ve kendisinden fazla söyleyerek onu geçen kişi dışında amelce insanların en faziletlisi olur. Evet çokça hayır içeren bir zikir sabah namazını kılınca oturuşumuzu bozmadan kalkıp gitmeden 10 sefer. Ve akşam namazını kılınca oturuşumuzu bozmadan kalkıp gitmeden 10 sefer bu sözleri söylersek onun karşılığında neler var bir daha tekrar edelim. Onlar sefer söylüyorduk her birine karşılık on iyilik. Dolayısıyla onlar sefer söyleyince 100 iyilik yazılır toplamda. Her bir lafza karşılık 10 kötülük silinir. Dolayısıyla 10 defa söylediğimizin 100 kötülük silinir. Her bir söze karşılık onun derecesi 10 on derece arttırılır. 10 sefer söyleyince 100 derece artar. Bu sözler bütün musibetlere karşı onun koruyucusu olur. Şeytana karşı muhafaza eder. şirkten başka günahından kimse sorguya çekilmezse hakeza daha fazla söyleyen olmadı sürece insanların amelce en faziletçisi olur diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadis de Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 18.153 no'lu hadis olarak İmam Mönzeri'nin tergib ve terhibinde de birinci cilt 446 no'lu tercümede sayfada bulunmakta. İkinci olarak hatırlattığım ve tavsiye ettiğim lafız budur. Bir daha tekrar edelim sabah ve akşam namazını kılınca kalkıp gitmeden, oturuşunu bozmadan onlar sefer şu söylenecek La ilahe illallahü vahdehu la şerike lehu lehu limulku ve lehu lhamdu yuhyi ve yumitu ve hu ala kulli şeyin kadir bir başka hatırlatacağım şey bu musibete uğrayan bir kimseyi gördüğümüz zaman şu lafızla dua edersek eğer bu dua ile o musibete uğrayan kimsenin uğradığı musibetten Allahu Teala bizi koruyacak diye bize haber veriyor Nebimiş sallallahu aleyhi ve sellem. Hadis şöyle Ömer bin Hattab radiyallahu Allah'tan da gelmekte. Ebu Hrayre radiyallahu anh'dan da gelmekte. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her kim bir musibete uğrayan belaya, derde, hastalığa uğrayan kimseyi görür de şu şekilde dua ederse her ne olursa olsun o dertten yaşadığı müddetçe o kurtulur, afette kılınır. Evet nedir o lafız? Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Elhamdülillahillezî âfâni min mebtelâke bihî ve feddaleni ala kethîrin minmen haleqa tefdîlâ Yani Allah'a hamdolsun ki seni mübtela kıldığı bu şeyden beni afiyette kıldı ve beni yarattığı kimselerin çoğundan üstün kıldı. Evet bu lafızla bir musibete, bir derde, tasaya, hastalığa, belaya, kazaya, musibete uğrayan kimseyi gördüğümüz zaman dua edersek o kimsenin uğradığı musibet, dert ne olursa olsun yaşadığı müddetçe o dertten Allah o kimseyi, bu şekilde dua eden kimseyi afettikler manasında bir hadis-i şerif. La tihra edelim musibetse değil, musibete uğrayan kimseyi gördüğümüz zaman yapacağımız ve O'nun uğradığı musibetten bizi Allah'ın koruyacağı zikirleri. Elhamdülillahillezî afani min mebtelâke bihî ve teddâlenî ala kesîrîn minmen khalağa teftîlâ. Bu hadiste numara numarayla tirmzide, 3655 numarayla tirmzide birisi Ömer ibn-i radıyallahu anh'tan. birisi de Ebu Hrayga radıyallahu anh'tan. Son olarak Allah korusun bu musibete uğradık ve ölme ihtimalimiz varsa bu bunun dışındaki her türlü musibet için geçerlidir bu sabahleyin ve akşamleyin yapılan e, Seydül İstiğfar, İstiğfar Efendisi'nin duasını sizlere tavsiye ederim. E, sabahlayınca ve akşamlayınca bu istiğfarla Allah Azze ve Celle'ye istiğfar ederse sabahleyin yaptığı zaman akşama kadar ölürse cennet ona vacip olur. Hakeza akşamleyin bu istiğfarla Allahu Teala istiğfar ederse ve sabaha kadar ölürse gene cennet ona vacip olur diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o da Membukhari'nin sahihinde de var, Tirmizi'de de var, bir birçok hadis kitabında var. Şiddat bin Ebs diye teala hatta gelen hadiste Nebi sallallahu aleyhi ve sellem onu Seyyidül istiğfar yani istiğfarın efendisi en üstünü diye isimlendiriyor. Allahümme ente rabbi la ilahe illa ente khalakteni ve ana abduka ve ana ala ahdike ve ba'dike mestatağutu e'udu min şerri ma sanatu ebu leke bi ni'metike aleyye ve ebu leke bi zenbi feagfirli fe innehu la yagfirul zunube illa ente yapılan sevdül istifar diye isimlendirilen sabahleyin ve akşamleyin yapılmasını tavsiye ediyoruz. Hadis-i şerifte geldiği gibi sabahleyin yapıldığında bunu yapan kimse ölürse akşama kadar cennet ona vacip olur. Akşamleyin yapalım, yapan bir kimse de sabah kadar olsa cennet o kimseye vacip olur. Allah Azze ve Celle korkularımızdan emin eylesin. Umduklarımızdan nail eylesin. Ve bizlere razı olduğu bir inancı ve Yaşantıyı nasip etsin, kolaylaştırsın. Hoşnut olmadığı, çirkin gördüğü inançtan ve yaşanttan bize merhabzulu buyursun. Güvende kısım azze ve celle'de. Hada gavliyı hâza. Estağfirullahil azîmeli. Ve lekum ve l-sairim mü'minim. Sübhânikallâhumma ve bihamdik. İşhadu en la ilahe illa âyet. Estağfirullah ve tuvhûb ileyk. davana en elhamdülillâhi ve bilâdemî.